rızların izinde Peygamber şairi Ka'b bin Süheyr radıyallahu anh Sonsuza uzanan gökyüzünün altında uçsuz bucaksız çöl neler anlatır sakinlerine. Hiçbir objenin, bitkinin ve gölgenin olmadığı çölde yolculuk adeta büyülü bir serüvene dönüşür. Umudu ve hayali en güzel çöl yaşatır. Sıcaktan kavrulan bedenler yemyeşil bir vaha umuduyla geçerler çöl. Çal diyen ırmakların, yemyeşil bahçelerin hayali, nice şiirler, nice hikayeler söyletir. Çölün yalnızlığında ve vahşetinde ancak umut edersen hayatta kalabilirsin. Ondan başka hiçbir ilahın olmadığı, ancak sığınılacak tek bir ilahın olduğu umudu. Yaradanın seni selamet sahiline, hayat bahçeden vahaya ulaştıracağı umudu karanlık gecede, tüm evrini aydınlatan yıldızların altında ve sonsuzluk duygusuyla çölde geçirilen günler ve geceler neler söyletmiş bedevilere. Çölün korku, ürperti ve heyecan veren iklimi en büyük şairleri bağrından çıkarmış. Onların en önde geleni Züheyr. Arapların şiirdeki en zirve kişisi, belagattaki üstadı hasvirdeki dehası, çöl yolcularının ve sakinlerinin kahramanlığını, acısını, sevincini, üzüntüsünü, aşkını ve heyecanını dile getiren binlerce beyti hafızasına ve dahi Kabe'nin duvarına kazımış büyük şair. muallakat Seb'an'ın meşhur yedi şairinden biri. Şiirleri dilden dile dolaşan Sınırları aşıp ülkelere yayılan Züheyr, bu güçlü belagatını atalarından almıştı. Babası, dedeleri, büyük büyük dedeleri hep şiir ve güzel söz söyleme geleneğini yaşatan ve devam ettiren güçlü bir aileydi. Züheyr, şiirle doğmuş, şiirle büyümüş, adeta şiirle yoğrulmuştu. Bazen kavminin matemini, Bazen sevgiliye duyulan özlemi, bazen de hicbetmek için söylüyordu şiirlerini. Kavminin duygularını ahenk ve insicam içinde, adeta akıp giden kelimelerle ifade ediyordu. Hayranlık uyandıran ve her dem yeniden, yeniden dinlenen edebi şiirlerin hercai şairiydi Züheyr. Sadece şiirde değil, her türlü ilim, irfan ve edebiyat meclislerinin Aranan kişisiydi. Hristiyanların ve Yahudilerin meclislerine devam eder, onların kutsal metinlerini ve dinlerini de çok iyi bilirdi. Züheyr'in iki oğlu vardı, Kâb ve Muceyri. Onları da kendisi gibi şair ve edip olarak yetiştirmişti. Züheyr bir rüya gördü. Rüyasında gökten bir ip uzatıldığını, ancak tüm çabasına rağmen ipi tutamadığını gördü. Yahudi ve Hristiyan kutsal kitaplarına vakıf olan Züheyr, bu rüyayı ahir zaman peygamberine yorumladı. Ehli kitap ne zamandır gelecek bir peygamberin beklentisi içindeydi. Kendisi de bu meclislere devam eden biri olarak bu bilgiye sahipti. Züheyr rüyasında kendisine uzatılan ipi tutamamasını gelecek olan son peygamberi görmeye ömrünün vefa etmemesi olarak tabir etti. Ama oğulları Kâb ve büceriye kendisinin vefatından sonra yakın zamanda son peygamberin zuhur edeceğini ve ona iman etmelerini vasiyet etti. Aradan yıllar geçti. Züheyr vefat etti. Oğullarından Kâb, şiir söylemede babasının şöhretini gölgede bırakacak bir öne sahip oldu. Kardeşi büceri de şair olmakla beraber, Kâb'ın efsafında yeteneğe sahip olduğu söylenemezdi. İki kardeş bir gün yolculuğa çıktılar. Büceyri hemen babasının vasiyetini hatırladı ve peygamber hakkında bilgi aldı. Kardeşi Kâb'a Medine'de bulunan bu peygamberi ziyaret etmek istediğini söyledi. Kâb onunla alay etti ve böyle haberlere itibar etmesinin gününç olduğunu ve vazgeçmesini tembihledi. Ancak Büceyri merak içindeydi. Ve onun son peygamber olduğunu düşünüyordu. Gidip onu görmek için büyük bir iştiyak duyuyordu. Kardeşi Kâb'ın tüm itirazlarına rağmen Büceyir Medine'ye doğru yola çıktı. Büceyir'i Hz. Peygamber'in huzuruna çıktığında onun davetini kabul etmeye aklen ve ruhen hazırdı. Efendimiz'i uzaktan sahabilerin içinde gördü. Endişesiz telaşsız, sükunete ulaşmış yüce bir ruh gördü. Fazla söze ihtiyaç yoktu. O, beklenen son peygamberden başkası değildi. Olamazdı. O dakikadan sonra ne söylense zayid olurdu. Güceyeri hemen efendimizin dizi dibine oturdu. Kelimeyi şahadeti tüm kalbiyle haykırdı. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Müceğri iman ederek onun kutlu sahabileri arasına girmişti. Ancak kardeşi Kâb Ka küfür ve inkarında direniyor ve yazdığı hiciv dolu şiirlerle İslam'a karşı cephenin içinde yer alıyordu. Oysa, mülakat-ı şairleri bile Kur'an'ın eşsiz belagatı karşısında acizliklerini dile getirmiş, Kabe'nin duvarlarına asılmış olan meşhur şiirlerini indirmişlerdi. Çünkü onların söylediklerinin daha çok ötesinde ve fevkinde bir kelam inmişti göklerden. Onun eşsizliğini kabul ederek şairliği bırakanlar, İslam'la şereflenenler olmuştu. olmuştur. Kabe ise apaçık olan hakikate karşı hala kör ve sağır kalmakta direniyor, şiirleriyle İslam'a karşı propagandasına devam ediyordu. Bu propagandası, taki Allah'a ve Peygamberine iman eden kardeşi Büceyri ve diğer Müslümanlar için yazdığı iğneleyici, karalayıcı dizileri Resulullah'ın önünde okumasına tek sürdü. Dikkat ediniz, siz ikiniz benim şu mektubumu Bücehre götürünüz. Acaba o kişi sana neler söyledi? Ey başkalarının azabıyla azap olunasıca. Seni öyle bir şeyle ahlaklandırdı ki ne anneni ne babanı o ahlak üzerinde görmedin. Hiçbir kardeşinde o ahlak üzerinde bulunmuyordu. Ebubekir sana insanı aldatan bir kadehten içirdi. O sana kendisinin emredildiği o kadehden iki kez içirdi. Mektubu alan Böceğri, kardeşinin yazdığı satırlardan son derece müteessir oldu. Daha fazla içinde tutamadı. Mektubu, Hazreti Peygamber'e okudu. Peygamberimiz bu dizelere çok üzülmüştü. Kalemiyle İslam'a ve Müslümanlara büyük zarar veren Kâp hakkında bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyordu. Zira o günlerde şairler kamuoyu oluşturmak ve insanları etkilemek hususunda, önde gelen kimselerdi. Eğer Kâb'ın düşmanlık dolu şiirlerine göz yumarlarsa, İslam'a çok zararı dokunacaktı. Bu mektup üzerine Hz. Peygamber, onun kanını helal saydı ve ''Kim Kâb'a rastlarsa, onu öldürsün.'' buyurdular. Büceyri, kardeşini ikaz etmek ve bu durumdan kurtuluş yolunu göstermek üzere bir mektup yazdı ve ona şöyle dedi. Hz. Peygamber, senin kanını helal saymıştır. Kurtulabileceğini zannetmiyorum ama kurtulabilirsen kurtul. Şunu bil ki bir kimse gelir Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şahitlik ederse Hz. Peygamber onun bu şahitliğini kabul eder. Mektubum eline geçtiğinde Müslüman ol ve gel. Mektubun devamında ona şöyle bir şiirle seslendi. Bu mektubumu Kâbe'a kim tebliğ edecektir? Acaba batıl diye kınadığın davaya gelmez misin? Çünkü o daha kuvvetlidir. Bir olan Allah'a gel, uzza ve lata değil. Müslüman olduğun zaman kurtulur ve sağlam kalırsın. Bir gün gelecektir ki hiç kimse ateşten yakasını sıyıramayacaktır. Bu ateşten ancak kalbi temiz ve kendisi Müslüman olanlar kurtulacaktır. Züheyr'in dinine gelince, onun dini bir hiçtir ve batıldır. Ebu Süleyman'ın dini bana sonsuza dek haramdır. Ka mektubu alınca büyük bir korkuya kapıldı. Dünya artık ona dar gelmeye başlamıştı. Olaylar çevresinde duyulmuş, dedikodular ayyuka çıkmıştı. Herkes, Kâb bundan sonra öldürülmüş sayılır diyerek hakkındaki ölüm emrinin yakında gerçekleşeceğini yayıyorlardı. Ya öldürülecek ya da gidip Hazreti Peygamber'den af dileyip Müslüman olacaktı. Korkmuştu Kâb. Yaşayan bir ölü gibiydi. Sanki gün be gün ölümünü bekliyordu. Sonunda canını tak etti ve daha fazla dayanamayıp Medine'ye gitmeye karar verdi. Kâb Mescid'in i önüne geldi ve Devesini bağladı Mescide girdiğinde Hazreti Peygamber'i hemen tanıdı O mescidin ortasında Oturmuş Sahabiler etrafını çevirmişlerdi Ona bir şeyler soruyorlardı O da her defa birine dönüp cevap veriyordu Kalabalığı yararak Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi Daha önce Müslümanlarla beraber Bulunmadığı için kimse onu tanımadı Hemen Hazreti Peygamber'in elinden tutup ona şunları söyledi. "Kab bin Züheyr tevbe etmiş ve bir Müslüman olarak huzura gelmek istiyor. Ben onu alıp getirsem eman verir, bağışlar ve Müslümanlığını kabul eder misiniz?'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Evet'' cevabını verdiler. Bu cevabı duyan Kab hemen oracıkta kelime-i şehadet getirdi. Müslüman olarak şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve sen de Allah'ın Resulüsün. Ey Allah'ın Resulü, bana emniyet ver, eman ver. Ne olduğunu anlamaya çalışan Hazreti Peygamber sordu. Sen kimsin? Ben Kâb'ım. Kâb bin Züheyr deyince, Hazreti Peygamber kendisi hakkında yazdığı Hiçiv dolu satırları kastederek onları söyleyen sen misin? dedikten sonra Hazreti Ebubekir'e dönerek sordu. Kaab nasıl demişti? Ebubekir Kabın şiirinin son kısmını okudu. Ebubekir sana insanı aldatan bir kadehten içirdi. O sana kendisinin emredildiği o kadehten iki kez içirdi. Bunun üzerine Kaab, ey Allah'ın Rasulü. ''Ben böyle söylemedim.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Peki sen ne söyledin, nasıl söyledin?'' diye sordu. Kâb cevap verdi. Ebubekir Bekir kandırıp bir kadehten sana içirdi. Sana birinci ve ikinci defalarda kana kana içirdi.'' demiştim, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ''Allah'a yemin ederim ki o memundur.'' yani ''emindir.'' buyurdular. Kab, Hazreti Peygamber'in emanını kabul edip kendisini affettiğine çok sevinmişti. Medine'ye gelirken Hazreti Peygamber için hazırladığı şiiri izin isteyerek okudu. Kab bin Süheyr, Mescid-i Nebevi'de Banet Suat kaside'sini okuduğunda tüm mescit şiirin güzelliğini hayran kaldılar. Öyle ki. Hz. Peygamber'le ilgili kısımlar en çok ilgiyi ve beğeniyi kazandı. Şöyle diyordu iki cihan serveri hakkında. Muhakkak peygamber bir kılıçtır ki onunla insan nurlanır. O Allah'ın Kureyş kabilesi içinden çıkarmış olduğu kınından çekilmiş keskin kılıcıdır. O cemaatin sözcüsü de Müslüman olduktan sonra artık buradan ayrılınız. Hz. Peygamber, Kâb bin Züheyr'in şiirini o kadar çok beğendi ki, onu tatif etmek için bürdesini çıkarıp Kâb'a hediye etti. O günden sonra banet Suat olan Kaside'nin adı, Kaside-i Bürde olarak meşhur oldu. Kâb, mescide gelmeden önce affedileceğinden bile emin değilken, şimdi Hz. Peygamber tarafından böyle takdir görmek onu İslam'a daha bir yaklaştırdı hak ve hakikat dini olarak İslam'ı öyle sevdi ve üstün tuttu ki, söylediği şiirler asırlardır Müslümanlar arasında dilden dile, gönülden gönüle çağlamakta, o da İslam'ın sadasını şiirleriyle daha yükseklere taşıyan yıldız olarak gök kubbeye adını yazdırdı. Salatü selam, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme,